Efendim 9 Haziran 2023 yine bir cuma günü 95.0 açık radyodayız ve e, önce sağlık programındayız. Bu programın iki özelliği var. İki özel e, durumla karşı karşıyayız. Birincisi e, hepinizin bildiği gibi e, hafta başından beri 20. Radyo Şenliği dinleyici destek özel yayınının Kapsamında bir program olacak. Bir de e, bu hafta başında kaybettiğimiz Türkiye'nin gerçek bilim insanlarından birisi e, Profesör Doktor Zafer Toprak özel programı olacak. Bu iki e, konuyla ilgili e, bir program yapacağız. E, konuklarımız e, Sayın Doktor Ayşe Kösebadur ve Profesör Doktor Asım Karaömeroğlu. olup. Galiba Ayşe Gül rolünü çaldım. Birden böyle böyle kaptırdım gidiyorum. Lütfen sen devam et istersen şimdi ne söyleyeceğim. Selim Hocam çok iyi girdiniz siz. Ben şöyle küçük sürprizlerden de bahsederim. Ee, Zafer Toprak hocayı dinleyicilerimiz e, tanıyacaklardır. E, ancak şöyle çok küçük e, bahsetmek istiyorum. E, zaten uzun uzun konuşacağız hocayı. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi İstitüsü'nde kurucu başkanı Zafer Toprak. E, pek çok konu. Da tarih çalışmaları yapmış, makaleler yazmış bir hocamız. E, hatta tıp tarihine dayalı bulaşıcı hastalıklar konusunda dahi e, yazıları olan bir hoca. Ama bu programın bir de özelliği var. Herkes birbirinin önce, öğrencisi hocası gibi. Hı -hı. E, Selim Hoca benim hocam. E, sevgili Ayşe ve Asım hocamız e, burada. E, Zafer Hoca her ikisinin de hocası Ayşe'nin hocası Asım Hoca burada ve e, özellikleri de sanıyorum ortak özelliklere sevgili Ayşe ile Asım Hoca'nın yollarının bu enstitüden Zafer toprağın kurucu başkanlığını yaptığı enstitüden akademik yaşamlarında geçmiş olması ve Zafer Hoca'yı da çok iyi tanımaları e, bundan dolayı konuklarımız Ayşe ve Asım hocamız. Bu arada bir arkadaşı daha var Zafer hocanın. Ömer Madra. Ömer Madra da Sınıf ve askerlik arkadaşı. Evet evet yani e, Gül sözünü kesiyorum ama e, tabii, önce tiyasalda e, tiyatro kulübündeki ekibi anlatıyor e, Zafer hoca. Nuri Çolakoğlu, Ömer Madra, İlber Ortaylı, Halil Ergün, Atilla Girgin, Ahmet Tangün tiyatro yapıyorlar. Daha sonra da Ömer Bey galiba askerlikte bir manganız vardı. Evet mi? onu da Şahin Alpay P24 sitesinde yazdığı yeni yazıda gayet ayrıntılı olarak anlatıyor. Biraz konuşabiliriz. A ayrıca benim doğduğum e ve biraz büyüdüğüm evde de aynı apartman dairesinde de oturuyordu. Anladım, ne güzel. Evet. İyi ki bu arada biz konuklarımıza merhaba dedik. Ayşe Aslı Hoca Hoş geldiniz. Ayşegül bahsetti ee, bu programda hem Zafer Hoca'dan bahsedeceğiz hem de 20. radyo şenliği hemen belirteyim Eraslı'nın e, Maraş'ta olmasına yararlanarak topu kendisinden almış ve göğsümüzde yumuşatıp yavaşça <gülüyor> 212-343-4141'e doğru yönlendirmiş olduk. Kıskanırım eğer başka programlarda, örneğin sevgili güvenim programından daha az sayıda eğer destekçi gerçekleşirse, bağlanırsa, e, destek verirse bu program sürecinde valla çok üzülürüm. Neden üzülürüm? Çünkü e, Sabahleyin Didem'den rica ettim doğrulamasını. Ömer Bey bilmiyorum siz de e, siz hatırlarsınız ama belki Asım Hoca ve Ayşegül hatırlamazlar ya da Ayşe bilmiyordur. E, hatta Andrea da bilmiyordur. E, önce sağlık programı ne zaman başlamış diye sordum. Tam olarak tarihi doğrulamak için. 1997'de başlamış. Sevgili Hasan Meriç. Hasan e, Meriç. Ve, e, 2000'de de ben e, onlara katılmışım. Demek ki benim de önce sağlık programcılığım 23 yıla dayanıyor. Ama e, önce sağlık <gülüyor> 6 yıllık bir program. Baya kıdemli program. Ayşegül Bissan'la 6-7 yıl oldu değil mi? 7-8 yıl oldu hatta. 8, 7 yıl hocam. 7 yıl. Oldu, 8 yıla evet, gidiyoruz. Evet. 10. yılda artık kutlama filan yapacağız diye düşünüyorum. Evet, evet. Elbette, elbette. Peki 212, 343, 41, 41 açık radyo radyonuzun desteğe ihtiyacı var. Sizin de radyoya ihtiyacınız var diye düşünüyorum ve lütfen bizi ve beni ve Ayşegül'i mahcup etmeyin. Ey önce sağlık dinleyicileri. Evet. Bir, şey, bir tur atalım isterseniz. Bu ekibin radyo ile ilişkisi var mı? Asım hoca sizin radyo ile ilişkiniz, bağlantınız? <gülüyor> merhabalar, herkese merhabalar. Valla ben radyocu olarak görüyorum kendimi uzun yıllardır açık radyoyu da çok sık dinlerdim. Özellikle sabahları Işık Üniversitesi'ne time giderken şeyde öğrenciyken 1980'lerin ortalarından itibaren bir kısa dalga radyo alırdı herkes Türkiye'de bende de vardı BBC'yi vesaire çekiyorduk çünkü Türkiye'de haberler yoktu sonra bu alışkanlık ben Amerika'ya gittiğimde ilk yaptığım şey inanılmaz kaliteli bir radyo almak oldu oradan Türkiye'yi Londra'yı vesaireyi çekeyim diye ya radyo inanılmaz güzel bir şey bence çünkü bir sürü işle yapabiliyorsunuz dinlerken hareket edebiliyorsunuz parkta gezebiliyorsunuz hem sağlığınız ee, için çok iyi. Hem de e, hayatı izliyorsunuz. Yani öbür türlü televizyon gibi şeylerin karşısında oturup sağlık açısından siz tabii daha iyi bilirsiniz. Ben de, ama, e, iyi değil televizyon vesaire. Radyo e, çok güzel bir şey. Ben de babamdan kaptım. Babam yıllarca sabah kalkar kalkmaz radyosunu açar. Yani banyoda tıraş olurken radyosu yanında vesaire. Ben de kendimi radyocu e, olarak hissediyorum ve e, açık Radyo'nun gerçekten Türkiye radyoculuk tarihinde çok özel bir yeri olduğuna ben inanıyorum. Pek çok nedenlerden, burada girmeyeyim şimdi. O nedenle e, Açık Radyo'ya destek e, yapmak bence kendimize destek yapmak diye ha, düşünmek be. lazım. O, açık Radyo'ya yapmıyorsunuz desteği, kendinize yapıyorsunuz. Aha, ne oldu o nedenle e, bir defa daha az kebap yiyin, balık yiyin, e, buraya katkıda su. su. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Hiç yeneyim. İstanbul <gülüyor> <gülüyor> Buyurun, Ayşegül <buyurun. Buyurun. gülüyor> Ayşe'yle Ayşe söylemedim. Gel. Hiçbir şey söylemedim. Evet, evet, Sessiz evet. kaldım. <gülüyor> evet, evet Ayşe'ye söz vereyim radyoculuk macerası için ama şunu hatırlatacağım. Lütfen beni Eraslana ve diğer programlara mahcup etmeyin. <gülüyor> 212 343 40 41, 41. Hadi. Bilmiyorum. Ee, Ömer'i görüyorum buradan. Ee, Ömer e, acaba yukarıdan haber var mı? Lütfen bizi e, bilgilendirin. İzel'e de selam söylüyoruz buradan yine. E, evet Ayşe Söğren Bey. Herkese merhabalar. Öncelikle çok teşekkürler bizi davet ettiğiniz için ve bugün Zafer Toprak hocamızı anma e, fırsatı verdiğiniz için. E, tabii konuşacağız Zafer Toprağı anma diyoruz. E, çok ani ve beklenmedik bir kayıptı. Bunu söylemek bile hala alışamadığımız bir e, söz. E, radyoculuk, Açık Radyo geçmişimiz var. Tabii ki Önce Sağlık programı kadar olamaz ama ben 2001-2003 yılları arasında Açık Radyo'da Cumartesi sabahları lekesi çıkmayan sabah müzikleri e, çaldım. Programımın ismi Karadut'un lekesiydi. O dönemde sevgili Didem'le ve e, buradan e, yine bir merhaba gönderelim sevgili Jack Cohen'le birlikte e, ve e, onlarla birlikte bu e, programı yapma fırsatı buldum. Çok da keyif aldım. Daha sonra da Tabii Selim Badur'la birlikte önce zaman içinde aşk, ondan sonra da e, korona günlerinde aşk programını yaptık. E, ve e, pek çok farklı konukla çok da e, hoş bir e, program e, serileri oldu. E, ben burada Asım Hoca'nın söylediğine çok katılıyorum. E, açık Radyo'yu desteklemek aslında kendinizi desteklemek, kendinize bir yatırım. O yüzden e, bence de her ne hani yiyorsanız bir eksik yiyebilirsiniz, yiyebilirsiniz, hepimiz yiyebiliriz ama Açık Radyo'yu... Desteklememiz gerekiyor. Bizim için çok önemli bir nefes, alan, her şey. Harika evet. ve telefonlarında çaldığınız duyuyorsunuz herhalde. Benim önümde de Eraslan'ın değişiyle ikonun önce kızardığını sonra da çınlaması, çan çınlaması şekline dönüştüğünü görüyoruz. Şu anda beş boş hat var ama üç hat dolu ve telefonlar çalmaya devam ediyor sayenizde. Yani dediğim gibi güven güzel dere ve Er Hastanem mahcup etmeyin beni. Ey önce sağlık dinleyicileri. Lütfen diğer iki telefon da çalsın. ve Asım Hoca'nın dediği gibi 212 343 41 41'i arayı aradığınız zaman siz radyoya filan değil aslında kendinize yatırım yapıyorsunuz. Lütfen kendinizi ihmal etmeyin. Daha ne diyeyim. Kendinizi <gülüyor> destekliyorsunuz. Bu ikinci <gülüyor> defa duyuyorum bu sözü ve müthiş <gülüyor> mutlu ve gururlu oluyorum. Kendinize destek vermek kavramına çok çok harika bir kavram olduğunu düşünüyorum ben de. Evet. Peki Asım Hocam Zafer Toprak için neler söyleyeceksiniz? Biraz bahsedelim hocam. Um, evet. Yani acımız çok büyük. Ee, çok yakınımdı benim. Hem abimdi, hem meslektaşımdı. Ee, hem dostumdu. Ee, ve Zafer Bey için yani ne söyleyeceksiniz dendiğinde de o kadar çok şey var ki. Yani eserleri hakkında konuşsak 10 saat konuşmamız, yani 10 değil yani yıllarca konuşmak lazım. Ee, kişiliği üzerine konuşmak gene öyle. Ee, yani Hocalığı üzerine konuşmak, yöneticiliği üzerine konuşmak e, dolayısıyla hakikaten çok zor. E, ben kendisini şöyle tanıdım. E, 1988 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Birinci yurtta Boğaziçi Üniversitesi'nde ben <gülüyor> o zaman elektrik, elektronik mühendisliği öğrencisiyim. Ama çok meraklıyız tarihe. İşte solculuk var serde. Türkiye nasıl kurtulur sorunu ekseninde düşünüyoruz. Yurtta oturken dedik ki ya karşı binada Zafer Toprak var. Yani yazılarını biliyoruz. Gidelim kapıyı çalalım. Ee, birkaç arkadaş e, Selçuk Arıt vardı. Nadir Özbek var mıydı vardı galiba tam hatırlayamadım ama Selçuk vardı. Ee, gittik üç kişi falan. E, Zafer Bey bir şaşırdı falan. Siz kimsiniz? Biz dedik böyle böyle elektrik mühendisiyiz vesaire. Çok hoşuna gitti. Zafer Bey böyle analitik düşüncesi güçlü Öğrencileri meraklıydı biraz. Ondan sonra işte gelin şunu okuyun bunu okuyun dedi. Sonra beni çağırdı başka bir vesileyle. Dedi benim kızım Robert Kolej'e girecek matematik dersi verir misin? Bir de para kazanmaya başladım Zafer <gülüyor> <gülüyor> Bey'den. Ayşe'yi Robert Kolej'e hazırladık. İşte her hafta eve git gel ailenin bir parçası gibi oldum. Ondan sonra master yaptım tarihte. Boğaziçi Üniversitesi tarihte ve e, geçen gün onu anma töreninde söylemiştim. E, benim jürimde e, benim hocamdı kendisi ve dedi ki bana ben dedi, senin yorumlarının önemli bir kısmına katılmıyorum ama burada çok iyi bir iş var, burada çok iyi bir emek var. Bu beni çok etkiledi yani ötekiye saygı duymak, e, farklı düşüncelere saygı duymak. O liberal düşünce, o çok sesli düşünce ve biz bunu Atatürk Enstitüsü'nde hep yaşatmaya çalıştık. Çok farklı kesimlerden insan aldık, öğrenciler aldık. Yani Atatürk dönemine eleştirel bakan insanların da burada tez yazması gerektiğini düşünürdü Zafer Bey. Biz bu geleneği devraldık. Çok güzel çalışmalara imza attık. Çok çalışkan bir insandı. Pakistan'a gitmiştik, bir konferansa çağrılmıştık. Bizim Büyükelçilik de bizi misafir ediyordu. Akşamleyin Zafer Bey yemekten sonra otur şurada çalışalım beraber dedi. Ben doçentim, o profesör yani artık öğrencilik yılları da değil de hocam dedim ne olur yani çıkalım şu şehri gezelim, bir taksi tutalım vesaire. Yok yok otur çalış vesaire. Yani çok çalışkandı. Çok değişik konulara ilgi duyardı. Ve yani... Türkiye'de herhangi bir yani sağlık, ekonomi, nüfus, popülizm, siyaset yani Türkiye'de hemen hemen her konu hakkında bir şey yazmıştır ve iyi şeyler yazmıştır. Yani kalitesi yüksek e, eserler üretmiştir. Çok geniş bir ilgi alanı vardı. Bütün dünyayı izlerdi. Yani tarihçilikte dünyada ne gelişmeler var. Yani sadece Avrupa ve e, Amerika eksenli değil Japonya'yı, Rusya'yı vesaire de izlerdi. Çok geniş bir, e, engin bir bilgi birikimi vardı. Bir yanıyla çok büyük bir çevresi vardı ama içine dönük yalnız olmayı seven bir yapısı da vardı. Bazen hani gitseler de çalışsam, müziğimi dinlesem, klasik gitarımı çalsam diye e, e, herhalde düşünürdü diye düşünüyorum. Ama ben yine gitmezdim onun yanından. E, çok büyük bir espri yeteneği vardı gerçekten. Yani çok ciddi bir espri yeteneği vardı. Ee, yani ilk anda aklıma gelen çok büyük ilklere imza attı Zafer Bey. Ee, hem entelektüel anlamda hem kurumsal anlamda. Ee, şunu da söyleyeyim ben e, diğer arkadaşlardan da çok fazla söz çalmak istemem. Ee, Zafer Bey'in bir özelliği de şuydu. Kamusal fayda konusunda çok düşünürdü. Yani üniversiteye nasıl bir katkımız olabilir, entelektüel camiaya nasıl bir katkımız olabilir... Öğrencileri nasıl yönlendirelim, bunlar nasıl daha parlak olurlar, nasıl burs kazanırlar. Yani sadece kendisi için çalışmayan bir akademisyendi gerçekten. Ve peki. gerçekten yani e, kamusal fayda e, düşünen birisiydi ki bu bence e, çok önemli. Evet, çok ee, önemli bir şey değil haklısınız. Ayşe peki Asım Hoca'ya tekrar döneceğiz. Sen nasıl e, tanımlardınız Zafer Hoca'yı? Ben 20. yüzyıl aydını derdim çok tipik bir 20. yüzyıl aydını kurumlara inanan kurumcu, kurucu, çok yönlü ve bilimsel hı hı. eleştiren düşünceye açık dolayısıyla tam bir 20. yüzyıl insanı çok yönlülüğü de Asım hocanın da bahsettiği gibi hayatın çok farklı alanlarında çok derin bilgisi olan bunlara zaman ayıran her şeyi çok derinlemesine ve odaklanarak hakkını vererek yapıyordu. E, farklı konularda çalışması da aslında hani dinleyicileri de yanıltmasın. Aslında ben şuna inanıyorum yani bir şeyi gerçekten içine sindirerek tam yapmış birisi farklı alanlarda da yine e, genişleyebiliyor. Ama öncelikle bir şeyi gerçekten çok iyi yapmış olması gerektiğini düşünüyorum. Zafer Hoca da e, kendi dönemine kendi alanına zaten çok hakim birisiydi. O yüzden örneğin sağlık alanında ya da e, farklı ekonominin farklı alanlarında da e, çalışmalar yaptı. Ben de aslında bir anımla e, anlatmak istiyorum. Ben e, üniversiteyi bitirdikten sonra lisansı e, bir müddet yani, akademik ilerlemek istememe rağmen bir müddet çalışma hayatına e, başladım ve çalıştım. Ondan sonra Mehmet Alkan hocamı e, buradan anayım ve selam e, göndermiş olayım. E, hani sen masterı yapacaktın hadi bakalım dedi. Ve ben, e, beni Atatürk Enstitüsü'ne e, Mehmet Hoca yönlendirdi. E, ve ben e, başvurumdan önce, işte bir sene e, aldım bir master dersini takip ettim. Osmanlıca öğrendim de çalışacağıma karar verdim. Ve heyecanlanarak master başvurusuna gittim. Ve Zafer Toprak bana hiç beklemediğim bir soru sordu. Yine çalışıyordum o zaman. E sen dedi çalışıyorsun. E dedi master yapacaksın. Yani sen dedi nasıl bunları organize edeceksin? Şimdi ben o kadar çalışarak gitmişim. Hiç beklemediğim yerden geldi soru. Hocam dedim ben işte boğaz içine yakın oturuyorum falan ben bu işi istiyorum. Yani işte e, lojistik olarak ben bunu yapabilirim. Ama bana hep o ses oldu. Yani sen çok dağılma. Bunu nasıl yapacaksın? E, odaklanman gerekiyor. E, ve e, hani başka şeylerden fedakarlıkta bulunman gerekiyor. Yani o öğrencilerine de o derinleşmeyi, çalışmaya, ortaya çıkacak olan esere derinleşme konusunda. Hem kendisi kendi yaşayışıyla inan veriyordu aslında. Hem de herkesi bu konuda yönlendiriyordu. Hatta bazen Zafer Hoca hani Tez hocam dediğim zaman ya Zafer hocaya ulaşabiliyor musun derlerdi. Yani Zafer hocaya evet ulaşılabilirdi. Zafer hoca mesafeli ama aynı zamanda içten bir hocaydı. O dengeyi çok iyi korurdu. Ama Zafer hoca öyle bir hocaydı ki ona bir şey sorduğunuz zaman o zaten söylediği birkaç cümleyle bir anahtar olurdu ve kapıyı açardı size. Hani dolayısıyla uzun bir mesaiye gerek yoktu onu söyleyebilirim. Sağ ol Asım Hocam Ayşe Ömer Madra belki bir kişiye söyleyecek Eğer hala attaysa Dinliyorum ve çok <gülüyor> Yani benim de Son derece yakın Arkadaşlarımdan ve çok eski Arkadaşlarımdan biriydi Zafer Toprak Ve gene Adeta ondan Daha eski olan da çok az Sayıdaki arkadaşım çocukluktan Arkadaşım Şahin Alpay da Arkadaşımız P24 sitesinde güzel bir yazı yazdı manga komutanıma be beda diye isterseniz ondan da birkaç satır okumak isterim doğrusu yani ilk bölümde anlattıkları zaten Şahin Alpayla benim deneyimlerimiz aynı yani İngiliz Erkek Lisesi orta kısmında başlayan tiyatro oyunculuğu Robert Lisesi'nde ve sonra da Amtkara Üniversitesi Siyasal bilgiler Fakültesi'nde devam etmişti diyor ve SBF Tiyatro Kulübü üyeliğin bana hayat boyu sürecek dostluklar kazandırdı. Zafer Toprak bu dostların en değerli olanlarından biriydi diyor ki ben de aynı aynı yollardan geçtim. Ayrıca da sınıf arkadaşlarımız da vardı. Daha doğrusu bir sınıf fark vardı aramızda Zafer'le. Mektepten sonra çok farklı yollardan yürümemize, farklı idealler peşinden gitmemize, uzun yıllar ayrı kalmamıza rağmen dostluğumuza hiç halel gelmedi her zaman çok yakın olduk. Onun hiç beklenmedik bir sırada hele benden önce vefat etmesi beni derinden yaraladı diyor Şahin Alpay. Ve şöyle işte aralardaki şeyleri geçiyorum. Yakın dostların ortak özelliği çok uzun yıllar ayrı kaldıktan sonra buluştuklarında bıraktıkları yerden devam etmeleridir. Biz de Zafer'le uzun yıllar ayrı kaldık. İzlediğimiz yollar, vardığımız fikirler farklı oldu ama dostluğumuz bundan hiç zarar görmedi. Akademisyen olmaya kararlı Zafer 1969'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Londra Üniversitesi'nde, yani benden de bir yıl sonra e, doktorasını İstanbul İktisat Fakültesi'nde yaptı. Ben genel af üzerine vatana döndüm 1975'te kısa dönem yedek subay olarak diyor Şahin Alpay askerliğimizi net 70 günde yaptığımız Çanakkale Er Eğitim Tugayı'nda tekrar bir araya geldik. Şimdi her ne hikmetse genelkurmay askerliği gecikmiş bakaya siyasal bilgiler fakültesi ve polis koleji mezunlarını Çanakkale'de bir araya getirmeye karar vermişti. SBF'ler arasında kimler yoktu ki? kendi kurduğumuz manga yakın arkadaşlarım diyor Cengiz Aktar şey Cengiz Candar Ömer Madra, Zafer Toprak gündüz batsaf Şefik Kahraman Kaptan gazeteci ve sonradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanlarından olacak İlnur Çevik ile bize göre hayli genç başka mülkiyelerden oluşuyordu manga komutanlığını uzun boyu marifetiyle Zafer üstlenmişti diyor Hepsi dostlarım olan Türk Hava Yolları eski genel müdürü Cem Kozlu, profesörler Ömür Sezgin, Şevket Pamuk, Sabri Sayarı, rahmetli Murat Sertel, Süleyman Gedik yanı sıra gazeteciler Koray Düz gören, Okay Gönensin rahmetli o da ve Edip ile birlikte askerlik yaptık. Üç kez başbakanlık yapacak olan rahmetli Mesut Yılmaz'la devlet bakanı olacak Mehmet Ali İrtem Çelik'te vatani hizmeti bizimle Çanakkale'de yapan müstakbel siyasiler arasındaydı diyor. Şimdi bu şeyde bahsettiği Şahin Alpay'ın biz kendimiz kurduğumuz manga yakın arkadaşlarım da size daha önce söyleme fırsatım olmuştu. Benim hayatta gösterdiğim ilk logaritmik zeka ve son onun dışında hiç olmamıştı. Orada nasıl seçildiğini, hangi yöntemle kimlerin hangi manga'ya dağıtıldığını fark ettim, nasılsa ve bunu uyguladım arkadaşlarımıza. Dolayısıyla bizim manga tamamen bizim arkadaşlardan oluşuyordu. Üç tezafver i̇şte şahin, Cengiz Çandar ve Gündüz Vassaf, Şefik Kahraman kaptan da onlar hepsi arkadaşlarımızdı ilk ayda vardı ve o, o Bir de enteresan bir şey anlatıyorlar yani bizim hakkımızda da Zafer'in söylediği Bizimki kadar askerliği keyifle yapan başka bir kuşak olduğunu sanmam diyor Cengiz ve Ömer yani beni kastediyor ve Cengiz Çandı'ya Çok afacan oldukları için alaydan kaçıp sağa sola Bu arada Ayvalı'a Fatma'ya yani Şahin Alpay'ın eşine misafirliğe giderken Zafer'le ben disipline hiç elden bırakmadık. Hiç kaçmayıp birlikte vakit geçirdik. Sadece bir hafta sonu Fatmi'yi görmeye gittik. Orada bol satranç oynadık. Dolayısıyla Çanakkale er eğitim alayı Zafer'le giderek yakınlaşmamızda önemli rol oynadı diyor. Bunların tamamına da ben de katılıyorum. Bir de şunu da eklememe izin verirseniz bitireceğim. Zafer'in herhalde en zikre değer yönü olağanüstü titiz ve üretken bir sosyal bilimci oluşuydu. Bu özelliğinin en somut ifadesi kuşkusuz akademik yayınlarının zengin listesidir diyor biraz önce Asım Bey'in de söylediği gibi. Zafer'in araştırmaları kadar beni imrendiren başka bir yönü de herhalde Türkiye'nin en zengin toplum bilimleri özel kitaplığına sahip olmasıdır diyor Alpay. Oturduğu daire dışında daha iki ayrı evde bulundurduğu kitaplığında büyük bir dikkat ve titizlikle topladığı koleksiyonuna karınca kararınca katkıda bulunmuş olduğum için mutluyum. Zafer'in eşsiz koleksiyonunun farkına varmamı tetikleyen olay da Zafer kitaplığım doldu taştı ne yapacağım diye sorduğumda İstersen işime gelenleri bana verebilirsin demesiydi. <gülüyor> Taksim yakınındaki kütüphanesi ve yatılı çalışma mekanındaki o benim de doğduğum ve bir kısmını <gülüyor> şey yaptığım apartman, Yeni Hayat Apartmanı sıra serbilerde yatılı çalışma mekanında arada sırada sohbet ettiğimiz her defasında bir akademisyen olarak adanmışlığı ve üretkenliğiyle beni kendine hayran bırakmıştır. Zafer'in ona büyük sevgi ve saygı duymama yol açan özelliklerinden biri de tam anlamıyla bir gentleman olmasıdır. Eserleri hakkında çirkin eleştiriler yazan zıpçıklara karşı dahi efendiliğinden hiç taviz vermemiştir diye devam ediyor ve 2018'de Silivri'den tahliye olmamdan sonra en yakın görüştüğüm arkadaşlarım arasında Binnaz Zafer çifti yer aldı. Fatma'nın o yıl vefatından sonra bana daha büyük bir şefkat gösterdiler diyor ve bütün bu nedenlerle bir sabah zaferin vefat etti haberini aldığımda derinden sarsıldım benden önce gideceği aklımın ucundan geçmezdi tek teselliyim son derece velut bir akademisyenlik yaptıktan çok sayıda değerli eser verdikten eserleriyle yaşamaya devam edeceği muhakkak olduktan sonra ve veda etmiş olması uykuda gitmiş olması da belki başka bir teselli ne var ki dostluğunu çok arayacağım Nur içinde de yat zafercim diye bitiyor. Çok teşekkürler Ömer Bey. Evet, Topra için yaptığımız bu özel program aynı zamanda 20. Radyo Şenliği, 20. Destek Özel Yayın adı denk gelmişti. Tekrar 2002, 343, 41, 41 numarasıyı hatırlatayım. Ve Zafer Topra'nın bütün belirtilen her üç konuşma tarafından belirtilen özelliklerine sahip. Bir de müzikle bağlantısı vardı. Oradan hareketle kendisi gitar çalıyor. Ayşe'den öğrendiğim kadarıyla klasik müziği çok seviyor ama biz klasik müziği değil sevdiği bir başka müzik türlü Twist çok severmiş bilmiyorum Ömer Bey o özelliğini Hayır, o, bilmiyordum ama ben de çok severdim Twist evet, işte o zaman size <gülüyor> ve Zatar Hoca'ya bir parça dinletelim Tabii güzel dans yapıyorum. ederdi aynı zamanda evet. Evet, evet. Let's Twist dinliyoruz. harika 0212 343 41 41, 41. 41. Çöbü Çeker'dan dinledik Let's Tweets isimli parçayı 9 Haziran 2023 95.0 Açık radyoda Önce Sağlık Programı'ndayız. Önce Sağlık Programı bu hafta hem 20. Radyo Şenliği, <gülüyor> Destek Özel Yayını kapsamında bir yayın oluyor. Hem de kısa bir süre önce kaybettiğimiz, yitirdiğimiz değerli bilim insanı Profesör Doktor Zafer Toprak Özel Programı oluyor. Söz hemen Ayşegül'e bırakayım. Evet Ayşegül. Çok dikkatle dinliyorum. Müthiş bir e, zafer toprak anması oluyor. E, şunu merak ediyorum ben. Sağlık alanındaki çalışmaları Ayşe ile konuştuk. E, biraz sağlık alanındaki çalışmalarından, biraz da kadın çalışmalarından e, söz edebilir misiniz? Halsun Hocam. E, şimdi Zafer Bey, e, sağlık açısından... E, yani önemli çalışmalara imza attı. Nüfus meselesi çünkü e, onun da benim de ikimizin ortak ilgi alanlarından biriydi. E, mesela Kürtaj'ın tarihi olsun, Türkiye'de e, doğurganlığın tarihi olsun bu gibi meseleler. Türkiye'de ve dünyada eugenics meselesi e, yani Türkçe'ye eugenics öjeni diye çevriliyor ama e, yani ırkı e, ıslah etme projeleri o tür şeyler vesaire bu konularla ilgili çalıştı. Sonra ortak yönettiğimiz tezlerde Türkiye'de doktorların tarihi gibi konulara öğrencilerimizi sevk ettik. Zafer Bey bu konulardan çok heyecan duyardı. Tabii ki Türkiye'de hastalıklar üzerine de yazdı, çizdi. Yani dediğim gibi zaten yazıp yazmadığı üzerine düşünmediği bir konu yok idi. Dolayısıyla sağlık meselesi konusunda da önemli çalışmaları vardır. Kitapları zannetmiyorum. Şimdi tabii çok sayıda kitap ve makale var, 40 civarında, 400 civarında makale. Ama tabii dolayısıyla yani sağlık meselesi üzerine de çok düşünürdü gerçekten. Ayşe Peki. Ayşe günün e, sorduğu sağlık konusu e, ve e, bir konuya daha değinmesini. Kadın işte. çalışmaları pardon ben güzel. o konuda bir, çok özür dilerim araya gireyim. Kadın çalışmaları konusunda e, çok yazdı çizdi ve bence Türkiye'de kadın çalışmalarının ortada hemen hemen çok <gülüyor> çok az bilgi varken çok az bilimsel çalışma varken Zafer Bey çok kritik bir takım malzemeleri açığa çıkardı ve daha sonra gelen genç araştırmacılara sundu bunları. Bu çok kıymetliydi. Yani bir yol açıcı e, şeydi. Yani Ve Türkiye'de Feminizm kitabı da oldukça iyi bir kitaptır. Çok tavsiye ederim herkese. Orada çığır açıcı bir yolu vardı soruyu unuttum. Ayşe'ye topu atayım şimdi. Tamam Ayşe'ye söz vermeden önce hemen telefon numarasını hatırlatayım. 212-343-4141 lütfen. Diğer programları ve Erastan'ı kıskandırtmayın bana ve Ayşegül'e lütfen desteğinizi bekliyoruz. 20. Radyo şenliği dinleyici destek özel yayının kapsamında yaptığımız bu önce sağlık programında. Evet Ayşe sen neler diyeceksin? Öncelikle iki alana da çok önem verdi. E, ve hani sağlık alanı ve kadın alanı derken de tabii ki Osmanlı'nın son dönemi verken ve cumhuriyet dönemine odaklandı. Kendisi de özellikle ağırlıklı olarak bu alanda e, çalışırdı. Tabii e, e, biblioman dedik Zafer Hoca'ya ve aslında bütün o bir birinci kaynaklar dediğimiz bizim dönemin yayınları, kitapları, dergileri kendi arşivinde vardı. E, bir kere aslında insanlara ilk olarak bir de bu arşiv üzerinden seslendi. Ve bizim aslında hani tarih disiplininde, e, <gülüyor> Türkiye Enstitüsü'nde de e, Asım hocaların yıllarca bize söylediği history from below dediğimiz o aşağıdan tarih. Zafer Hoca bize aslında e, kadınlarda mesela salgın hastalıklar, zührevi hastalıklar, işgal dönemi İstanbul'u, hayat kadınları, umumaneler bütün bunlardan aslında bize bir aşağıdan tarih, sıradan insanların e, bu dönemdeki haleti ruhiyesi, durumu, sağlık durumu, kadınlar, gazetelerde çıkan ilanlar hani bununla birlikte çok... Renkli ve çeşitli bir şekilde bu alanı sundu ve bize aslında olabildiğince sokaktaki insana yaklaşmamızı da, e, işaret etti. Bunu kendisi yaptığın en önemlisi. Ayrıca. Bir evet. şey rica edebilir miyim araya giriyorum hocam evet. e, Zafer Hoca için e, Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan törende eşi Binaz Toprağ'ın anlattığı bir anekdot vardı. Ondan bahseder misin lütfen bu e, bir ihale, e, şey, bir artırmaya oluyor bir dergi alması için? O öykü çok ilginç, çok kısaca bahseder misin lütfen e, Binaz Hoca'nın da kulaklarını cınlatmış olur Evet buradan Binaz Toprağ'a da e, sevgilerimizi iletelim. Aslında Binaz Hoca'nın orada söylediği hem bu anısı var hem de söylediği önemli bir şey vardı. Zafer Toprak bir kendisi e, kadın çalışmalarında önemli eserler verdi. Bir de pek çok aslında erkek akademisyeni de bu alana çekti. E, hmm. Ve onunla birlikte pek çok e, bilim insanı bu alanda katkı verdi. E, ve hani e, önemliydi yani burayı bir e, hani e, şey... Il, ilgi çekici bir alan haline getirdi. İkincisi de e, Binnaz Hoca'dan bir rica ediyor. İlk basım Süs ve İnci dergileri e, dönemin önemli e, iki kadın dergisi alması için. Çünkü e, açık artırmalarda Zafer Hoca görülünce fiyat otomatikman art, artıyor zaten. E, Binnaz Hoca da e, müzayedeye gidiyor. Önce bakıyor nasıl oluyor bu iş. Ondan sonra tamam diyor e, ve elini kaldırıyor Süs ve İnci için. E, diyor ama fiyat çok yükseldi hani e, Zafer Hoca'nın söylediği fiyatın çok üstünde kalınca. Alamadım e, dedi. E, sonra eve gidince de ya benden bir şey istedin e, ve ben hani yapamadım çok üzgünüm alamadım fiyat çok arttı. E, önemli değil onlar bende zaten vardı demiş Zafer Hoca. Ya, demiş nasıl olur yani hani gittim ben büyük bir heyecan alamadım üzüldüm. Ama demiş yani hani şu sayfalarında hafif bir flu'luk vardı dolayısıyla ben yeni bir set e, istiyordum. E, böylesi bir yanı gerçekten hani bu denli tutkuluydu e, kitaplara karşı dergilere karşı. Ama ciddi. biraz önce Azim Hoca'nın da bahsettiği gibi çok ciddi böyle birkaç evde arşivleri e, sizler bahsedersiniz. E, bu arşivciliği inanılmaz. Tabii Ömer Madre demin e, işte Robert Kolej'den bahsediyordu galiba e, Şahin Alpay'la ortak. Ben de e, aynı liseden ve Fransız tedrisatından geçmiş bir şekilde o çalışma disiplininin e, bilen bir kişi olarak çok iyi anlıyorum Zafer Hoca'nın çalışkanlığını ama gerçekten çok üretken ve gerçekten e, bana kalsa gerçek bir bilim insanı olması gereken bütün özelliklere sahiptir bir şey söylemek istiyorum bu bence Zafer Hoca için önemli e, Zafer Hoca günceli takip ederdi e, Asım Hocam çok iyi bilir dünyada ne olup bitiyor Türkiye'de ne olup bitiyor ama e, Zafer Hoca'yı, o yüzden bekle 20. yüzyıl aydınlığı diyoruz. E, yani bu konularda konuşmaz ve fikir beyan etmezdi. İşine odaklanırdı, işini yapardı, işi hakkında konuşurdu. Yayın yapardı, yayını hakkında konuşurdu. Ama Güncel hakkında e, görüş beyan etmezdi. Ama hepimize bir şeyi çok net bir şekilde öğretti. Ve Atatürk Enstitüsü'nden mezun olup bu yolda devam eden, ders veren herkese... E, Dünya ile bir, Türkiye tarihini anlatırken dünya ile birlikte anlatmayı öğretti Atatürk Enstitüsü. Ee, tabii Zabi Zafer Toprak eee başta olmak üzere ben ondan ders aldım ve bir derste de kendi hayatından birkaç anekdot paylaştı. Kimse o derse o gün orada olan hiç kimse o dersi unutamadı hayatı boyunca. Peki bir hatırlatma ve o dersi de biraz istersen bahset o ders anlatılanları. 20. Radyo Şenliği Dinleyici Destek Özel yayını. Telefon numarasını inileyorum. 212 343 41 Erastan yok. Biz varız. Erastanı da dinlendirmiş oluyoruz. Hem de kulaklarını çınlatıyoruz. Lütfen e, e, radyonuza, açık radyoya ve dolaylı olarak Asım Hoca'nın da belirttiği gibi kendinize destek olun. 212-343-4141 Ay Ayşegül söz sende bir şey soracak mısın? Atatürk Enstitüsü'nü biraz konuşmak istiyorum. Çünkü bizim bildiğimiz enstitülerden, akademik yapılardan çok farklı. Bizde bir akademik yapı genellikle bir disiplin üzerinedir. Pek multidisipliner yapıları da bilmiyorum biraz mikro iktidar da kurmayı severiz biz. Ondan dolayı pek multidisipliner yapılardan yana olmayız. Ama Zafer Hoca yıllar önce multidisipliner bir yapı hem de tarih konusunda multidisipliner bir yapıyı e, hayal etmiş. Bu yapı hakkında sanıyorum e, çok sayıda eseri var ama e, belki ilk üç eserini saydığımızda birinci eseri bu enstitüdür diye düşünüyorum. E, bu hayaliyle ilgili hocanın e, ve bu çok ileri görüşlülüğüyle ilgili neler söylemek istersiniz? Evet. Um... Atatürk Enstitüsü gerçekten e, e, çok disiplin arası bir yerdi. Çok farklı ekollerden, bölümlerden e, hocalarımız oldu. E, ben geldiğimde e, Şevket Pamuk da buradaydı zaten. E, diğer arkadaşlar. Sonra e, yani bir gerçekten şuna inanırdı Zafer Bey, onu söyleyeyim. Yani toplumsal mobiliteye çok inanırdı. Kendisi de iki öğretmenin evladıydı. Tam bir böyle bir aydınlanma düşüncesi geleneğinin tipik bir e, baby boomer e, kuşağı yani 68 kuşağı diyelim isterseniz. Aydınlanmaya okumaya farklılıkları ve e, çeşitlilikleri içinde barındırmaya çok e, severdi ve e, gerçekten mesela Boğaziçi Üniversitesi onun açısından şu açıdan özellikle çok önemliydi. Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'de toplumsal mobiliti açısından çok kritik bir üniversiteydi. Yani yoksul bir aileden gelip, e, Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim verip çok güzel şeyler yapabilirdiniz. Dünya çapında bir yere varabilirdiniz. Hala da her şeye rağmen e, bu üniversite ayakta. E, dolayısıyla Zafer Bey buna kendi geçmişiyle de alakalı gördüğü için belki olsa gerek çok kıymet verirdi. Yani bu çocuğu alalım biz. Hatta hazırlığa genelde çok fazla hazırlıkta İngilizce'ye göndermezdik ama arada bir ee, ...alalım, bunu İngilizce'ye öğret öğrettirelim... ...bu çocuktan iyi bir şeyler çıkar vesaire... ...ve gerçekten insanları da çok iyi tanırdı yani... E, ...kimin başarılı olabileceğini, kimin tezi bitirip bitiremeyeceğini de... E, ...çok keskin gözlemleriyle e, görürdü... E, ...o nedenle Atatürk Enstitüsü e, dediğim gibi... ...yani Zafer Bey Atatürk hayranıydı bunda hiç kuşku yok ama... Bu enstitüde Atatürk'ü eleştiren, o dönemi eleştiren tezlerde yazılırdı. Daha önce de söylediğim gibi, bence bu çok çok kıymetli bir e, şeydir. Belki ben son olarak birkaç şey söyleyeyim. E, bir ara Ziya Gökalp'e çok takmıştı, çok okuyordu, çok etkileniyordu ondan vesaire. Ama e, o dönemi geçti. E, son, en son bana geçen sene e, dedi ki, Asım dedi, biz aslında dedi, Tevfik pikleti biraz. İhmal. Yeterince incelemedik galiba ki bizim Tevfik Fikret Aşıyan da kapı komşumuzdur biz. Yan yanayız e, Tevfik Fikretle. E, Atatürk Atatürkense Fikret'in orada. En son bana bunu söylemişti. En son konuşmalarımızdan birinde Tevfiği yeniden inceleyelim, daha iyi öğrenelim, daha iyi öğretelim demişti. Ben en son en son yani entelektüel hatıra olarak belki bunu söyle. Söyleyeyim. Çok teşekkürler Asım hocam. Ayşe Biraz erken çıkmamız lazım bu şenlik nedeniyle kusura bakmayın e, konuklarımıza. Öyden özür diliyoruz ama e, senin söyleyeceklerin son olarak Zafer Hoca hakkında. Yani Atatürk Enstitüsü tabii ki eserleriyle birlikte en önemli e, miras oldu. Ve, ve e, ben onun bakış açısını Asım Hoca'nın altın çizdiği bu bakış açısının çok özel olduğunu e, ve Türkiye'de hem az bulunur Ayşegül'ün söylediği gibi hem de umarım devam eder çünkü buna çok ihtiyacımız var. Yani e, açık e, fikir özgürlüğüne ihtiyacımız var, ifade özgürlüğüne ihtiyacımız var ve Zafer Hoca bütün bunlara e, birebir e, benimsemiş, e, içine sindirmiş, öğrencilerine aşılamış. Sadece yani bilim yaparken e, buraya özgü değil, yerli değil ama dünya ile birlikte bunu anlamayı e, şiar edilmiş. Hepimize de bunu. Çok net bir şekilde verdi. Bugün yani biz sadece kendisini bu programla değil ben hani ders anlatırken de evet diyorum Atatürk Enstitüsü'ne kadar çok emeği olmuş bize ne kadar çok şey vermiş diyorum. Zafer Hoca'nın öğrencisi olmakla hep gurur duydum bunu söyleyebilirim. Kendim hep ayrıcalıklı hissettim danışmanım sorulduğu zaman Atatürk Enstitüsü öğrencisi olduğumu söylediğim zamanda ve şimdi orada ders verdiğim için de çok mutluyum Boğaziçi Üniversitesi'nde bunu söyleyerek bitirmek istiyorum ani ve beklenmedik bir kayıptı dediğim gibi hala daha anıyoruz demek yüreğimizi acıtıyor yattığı yer incitmesin Evet, tabii Zafer Hoca deyince son sizler çok daha iyi biliyorsunuz ayrıntı çalışmalar ama nutup konusunda yaptıkları, Örneğin Atatürk'ün okuduğu kitaplar konusunda yaptıkları bunlar çok ciddi, çok önemli, değerli eserler. Elbette İş Bankası'nın bu Sirkeci'deki müzesindeki bir takım sergileri de katkıları oldu Zafer Hoca'nın. Küratörlüğü de oldu değil mi? Çok farklı. <gülüyor> Evet. evet e, belki çok ufak bir şey tabii yani hocanın o kadar çok geniş bir şeyi var ki çalışma alanı hocanın küratörlük tarafı da vardı. Sergiler evet. düzenledi örneğin e, deniz amamları denize girmek üzerine İstanbul'da bu çok önemliydi. Atatürk e, tabii ki onun hani Atatürk'ü severdi ama a, ama aynı zamanda ondan o dönem okuduğunuz zaman da e, yani e, bir eleştirel bir bakış açısını da edinirdiniz ve de, notuk Atatürk ve tabii 2023 için yaptığı, Cumhuriyet'in 100. yılı için yaptığı çalışmalar vardı. Bunlar da yarıda kaldı Peki. ama zannediyorum ki yayınlanacaklar. O günkü Anma'da da konuşuldu. Bunları söyleyebilirim. Peki, çok teşekkürler. E, Program ne yazık ki e, erken bitireceğiz, erken çıkacağız e, ve e, o nedenle sizlere veda edeceğim ama e, 20. Radyo Şenliği Dinleyici Destek Özel Yayını bu bağlamda lütfen 212-343-4141'e Desteğinizi hem radyoya hem de Asım Hoca'nın altını tekrar çizeyim. Belirttiği gibi çok güzel tanımladığı gibi kendinize desteğinizi unutmayın. Ee, biraz egoist olun, kendinize destek olun. Nereden nereye geldi hocam bak. <gülüyor> e, evet, Keskinin böyle bir rasyonel egoizm diye bir kavramı. <gülüyor> o kadar egoistim ki o nedenle toplumcuyum. Çünkü ancak toplumla beraber hallederim bunu. <gülüyor> Peki Ayşegül söz sende. Çok teşekkür ediyoruz Ayşe'ye, Asım hocamıza, Ömer Madra'ya. Zafer Toprağı da e, anıyoruz. Şu anda öğrencilerinden mesajlar geliyor. Aynen. Ben derste en yüksek puanı almıştım diye Zafer hocanın dersinden. <gülüyor> Dinleyicilerimize de e, sevgilerimizi iletiyoruz. Başta bir toprak olmak üzere e, hocamızın sevenlerine, ailesine, ailesi öğrencileri de elbette ki sabırlar diliyoruz. Peki hep beraber şurayı telefon numarasını tekrarlayıp ondan sonra bitirelim. 1 2 3 0 212 343... 341... 341... Bir <gülüyor> daha 341 41 41. Ama Hayır. biz zaten hani 343, şey söylememize bile gerek yok. Bizim tamam. dinleyiciler blok kapatıyor zaten. Peki 343 41 41. 41. 41. Evet bakalım öncesi alt programında kaç kişi bu süreçte destek oldu? Umarım bizleri mahşup etmemişsiniz. Efendim e, hepinize iyi hafta sonları. Tekrar tekrar teşekkürler. İlginize Asım Hoca çok teşekkürler. Ayşe, teşekkürler. E, Masada Andrei'ye teşekkürler. Ve tüm dinleyicilerimize e, sevgiler iletiyoruz. Ve desteklerini, sevgilerini rica ediyoruz. Hoşçakalın.